Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli hazırun Rize benim de memleketim sayılır. Kendi memleketim Görele'den daha fazla Rize'yi bilirim. Merkezini, ilçelerini, köylerini hep dolaşmışız. Sohbetler yapmışız. İcazetlerde bulunmuşuz. Bu itibarla hemşerilerim sizleri hemşerilerim sayarım. Bu programda bizzat hazır olmak istedim. Evvelce Zahendikli Hocaefendimiz'in Efendimizin mahdumu Kudret Efendi'ye de söz verdim. Hoca Hanımlara da söz verdim. Geçen sene bu olamayınca bu sene gelmeye karar verdim. Hatta biletleri de aldık. Yerlerimizi de ayırdık. Fakat Ankara'da yaşanan elim hadise neticesinde memleketin ahvali karıştı. Bu patlamanın da Tabii ki birçok uzantısı var ama IŞİD bağlantısı olduğu da Başbakanımız tarafından açıklandı. Bu noktada bizim biliyorsunuz IŞİD ve PKK gibi birçok terör örgütlerine reddiyelerimiz oldu. IŞİD meselesini ilk evvela gündeme getiren kişi olduk. Bu itibarla tabii emniyet, güvenlik tedbirleri bizim üzerimizde. Yoğunlaştırıldı. Bir senedir bu durum, bir seneyi aşkın zamandır zaten bu güvenlik tedbirleri sağ olsun yöneticilerimiz tarafından uygulanıyor. Allah razı olsun hepsinden. İlgililerine alakalarına teşekkür ediyoruz. Ancak bu olaydan sonra tabii bize daha ziyade kalabalık ortamlarda bulunmamamız tavsiye edildi yetkililer tarafından. Bundan dolayı Sinan Erdem'de çok büyük, belki 30-40 bin kişilik bir program Hicri Yılbaşı Kutlaması Ahmet Yesevi Derneğimiz tarafından tertip edilmişti. Onu iptal etmek durumunda kaldık. Geçen 13 Ekim'de yani, 4-5 gün evvel onu iptal etmek durumunda kaldık. İstanbul'un göbeğinde, merkezinde, tabii insanları sıkıntıya sokmamak için. Bu arada 17 Ekim'de size sözümüz vardı velakin işte yetkililerden gelen tavsiyeler ve öneriler üzerine hem sizin de oradaki ortamınıza halel gelmesin, güvenlik tedbirleri tabii yoğunlaştırılarak halkta gelen katılımcılar taciz edilmesin, rahatsız edilmesin yani diye biz aranızda bulunamıyoruz. Bundan dolayı üzgünüz ama elhamdülillah teknoloji vasıtasıyla bu bu cihazları işte çekim aletlerini vesaire kullanarak elhamdülillah şu anda sizin Aranızda bulunuyoruz. Bu vesileyle Zahendikli Mustafa Efendi hocamızın e, her sene vefat yıl dönümünde e, anılma etkinliğini karara bağlayan ve tatbik eden Rize Belediyesi'ne şükranlarımı arz ederim. Keşke her belediye, Türkiye'nin her belediyesi o beldede bulunan, hizmet etmiş, e, ulemadan, evliyadan vefat edenlerin. E, tabii ki hepsiyle baş olmaz ama e, çok öne çıkan, sanatçılarca evendi gibi. Yani artık bir şehir, e, bir Rize onla özdeşleşmiş yani. Böyle alimler her belde de var. E, vefat etmiş olanlar var. E, sağ olanların kıymetini bilseler, vefat etmiş olanların da anısını taze tutsalar ve e, her sene bir bil vesile onları ansalar. Keşke ne güzel olur. Burada Rize Belediyesi bir önderlik etmiş oldu. Bundan dolayı çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sizlerin yanınızda olsaydım belki bir saat bana konuşma hakkı verirdiniz. Ama ben şimdi uzaktan olduğu için bu hak yarıya düşmüş durumdadır. Ve biz de anlayışlı olacağız. Sizin de çok vakitlerinizi işgal etmek istemiyorum. Birkaç ad kerime ve hadis-i şerif benim işim ilimdir, dindir, ayettir, hadistir. Ben tabii başka konuları katıp karıştıracak durumda değilim. Bu itibarla hoca efendimizin önemi, fazileti, büyüklüğü hakkında birkaç kelam edeceğim. Bir de alimlerin vefatı ile ilgili evvela ulemanın vefatı ile ilgili Estağfirullah ve Necmi İdaha Necim suresinin ilk ayet-i düşen yıldıza Yemin ederim. Bunu Allah Teala'nın kasemidir. Düşen yıldıza, yani batan yıldıza diyelim, yemin ederim. Yıldızın batma zamanına yemin ederim de, e, diye tefsir edilebilir. Aynı manaya gelir. E, Birçok alimler bu burada geçen yıldızı alimle, ya tabi Ehl-i Sünnet'ten bahsediyoruz. Ehl-i Sünnet e, alimi e, bir yıldız mesabesindedir. E, tabii ki sahabe-i kiram hakkında da hadis-i şerifte sahabiken nücum, sahabem yıldızlar gibidir. E, sahabenin yolunu takip edenler, yürütenler alimlerdir. Ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz. Zaten cemaat sahabenin cemaatıdır. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatıdır. Cemaat de sahabe-i kiramın o hizmeti yaymalarıdır. Yayan cemaattır. O zaman onların yolunu kim yaşatıyor, insanlara kim naklediyorsa... O yıldızdır. Aynı sahabe nasıl yıldızlar gibiyse o da yıldızdır. Ee, bu itibarla düşmesi de ölme zamanıdır. Bir alim vefat ettiği zaman bir yıldız kaymış gibi batmış gibi düşmüş gibidir. Bundan dolayı Rabbimiz yemin ediyor. Ee, bu mana Hacı Hasan Efendi Hazretleri vardı. Çaykara. Vazii rahmetullahi aleyh ben de tanıdım Rize'de bulunduğum dönemlerde rastladığım cazetlerde bulundum. Büyük alim ve veliydi. Gümüşhaneviye kolundan bir idi. O zatında verdiği manalardandır. Efendi Hazretlerimiz de bu manayı beyan ederlerdi. Yine bir atiker mesne'ste isti'ad billahi velem yara Görmüyorlar mı ki biz küreyi arzı yani dünyaya yöneliyoruz ve onu kenarlarından, uçlarından, bucaklarından eksiltiyoruz. Şimdi dünyanın bu eksiltilmesi meselesi, tabii bu ad-i kerimenin birçok tefsiri, yorumu vardır. Ancak İbn Abbas Hazretleri, İmam Mücahit Hazretleri buyuruyorlar ki Nüksanuha, Karabuha, Dünyanın noksan edilmesi, eksiltilmesi yani viran edilmesi demektir. Bu dünyanın viranlığı da neyle olur diyor. Bi mevti ulema'iha ve fukaha'iha. Alimleri ölünce, fakihleri, fıkıh alimleri, din bilginleri ölünce dünyanın e, etrafından e, bir eksiltilme, bir noksanlaştırma yapılmış olur. Hakikaten böyledir. Şimdi bir Zavendikli Mustafa Vendi, Hoca Efendi var iken yani belki Rizaliler, sağlığında o kadar kıymetini bilmemiş olabilirler. Ama şimdi vefatından sonra az bile anılıyor da. E, yani mevtül alim, kevtül alem meşhur e, hadis-i şerif mealidir. Belki lafzı bu şekilde değildir hadis-i şerifin ama mealen budur. Yani alimin ölümü alemin ölümü meselesi. Yani birize'nin e, yok olması Hatta ne diyor? Lemetü kabileten ehvenu mimme Bir alimin ölmesindense bir kabilenin bir belde halkının ölmesi daha ehvendir. Daha hafiftir yani. E şimdi belki de rizej'i konuşmayalım yani Karadeniz'e taalluk etmiştir bu iş. Karadeniz'deki büyük bir e, ilim adamının vefatı Karadeniz'e noksanlıktır. Hatta Türkiye'ye noksanlıktır. Dolayısıyla kendisi gibi birini de yerine bırakıp da gitmişti değildir. Zaten bırakamaz. Çünkü kendisi gibi bir alim nerede var? Zaten ki hoca Efendi gibi bir alim nerede bulacaksın? E tabii ki benim hocam Rasul Efendi, hocam vesaire birçok hoca efendiler de yetiştirmiştir ama kendi yerini, o kendi yerini dolduruyordu. Onun talebesi onun yerini dolduramaz. Her alim kendi yerini doldurur. Efendi Hazretlerimiz yine, Mahmud Efendi Hazretlerimiz, öyle buyururlardı. Bir alimin oğlu kendisi kadar alim olsa, o alimin yerini dolduramaz. Niye? O oğlu da kendi yerini dolduruyor. Yine o ölen alimin yeri boş kalmış olur. Bu yüzden çok büyük değeri yitirdik. Çok büyük zayiatımız var. Çok büyük kaybımız var yani. Rize olarak tabii ki artık onun vakfına, onun medreselerine işte Resulü Efendi hocamızın neyse Rize'de bayağı medreseler vardır. Hafızlık medreseleri, Arapça medreseleri vardır. Rize boş değildir. Ama işte çok talebe vermek, yetiştirmek lazım ki işte yerleri doldurulma gayret edilsin. Yoksa ner, nerede yerleri doldurulacak? Hasen-i Basra Hazretleri radıyallahu teala, tabiin ulularındandır. Ne buyuruyor? Tabi bu merfuan yani isnadı Resulullah'a dayanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Darimi bunu rivat ediyor. Meşhur hadis kitabıdır. Mevtül alim, sülmetün fil islam, la yesül şeyun. şey'ün, Alimin ölmesi İslam kalesinde burcunda açılmış bir gediktir. Yani şimdi bir şehir bir kaleyle korunuyor. Eski dönemlerde biliyorsunuz kalelerle korunuyor. İstanbul'un surları gibi. Ee, Karadeniz'de de var. Bütün eski hep Girasun kalesi, şu kalesi. Kale. Yani kalenin içi ekseriyetle merkez oluyor. O zaman tabii nüfus böyle fazla değil. Kalenin içine sığıyor. Şimdi bu şehrin korunması, ahalisin korunması neye bağlı? Saldırganlara karşı kaleye bağlı. İşte alimin ölmesi ne demek? O şehrin kalesinin burcunda bir gedik açılması demek. Peki bunu bir top atarlar, gedik açarlar. Sonra işçiler, millet toplanırlar, çalışırlar. Diyelim düşmanı püskürttükten sonra o deliği tıkayamazlar mı? Yeniden onarılamaz mı yani? Aynı faaliyetine geri döndürülemez mi? İşte bu mümkün. İstanbul'un suru için mümkün. Kiras'ın kalesinde mümkün. Ama alimin ölümüyle İslam burcunda açılan gediği kapatmak mümkün değil. diyor. Hiçbir şey o deliği tıkatamaz. Ya bu daha büyük alim yetişse, oğulları yetişse, medresesinden kaç yüz tane alim yetişse yine mi olmaz? Olmaz. Gece ve gündüz ihtilaf ettikçe, gelip gittikçe, yani şu demektir, kıyamet kopana kadar demektir bu. Gece gündüz kıyamet kopana kadar devam edeceğine göre. Artık bir gece olacak ki, sabaha olmayacak. veya bir sabah olacak ki, mahşer sabahıdır o, artık akşam olmayacak. Yani zaten güneş, ay sistemleri de çöktüğü için, gece gündüz mefhumu kalmayacak. O zamana kadar, hiçbir şey, Alimin ölümüyle açılan deliği kapatamaz. Onun düşün. Zahendikli hocanın yerini sen bekle birisi dolduracak mı? Kıyamete kadar dolmaz. Bitti o iş. O nasıl yetişmiş, nasıl yetiştirilmiş, nasıl hizmet etmiş, ne has bir adam. Allah rızası için faaliyetler göstermiş. Paradan puldan uzak durmuş, siyasetten uzak durmuş, ticaretten uzak durmuş, istismardan uzak durmuş. Maddi menfaat celbinden uzak durmuş. İnsanlar beni sevsin, beğensin, hürmet etsin görüşlerinden uzak durmuş. El öptürmekten uzak durmuş. Yani ne bileyim sana. Hayat imsali, utanma sembolü. Yani daha yeni evlenecek kız gibi derler ya eski. Şimdi gerçi kızlar yani perişan olmuş. Hiç utanma kalmamış, şu kalmamış, bu kalmamış. Ama hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif ederken yani peçesinin altındaki kız kadar utangaç diye bir tabir var si kitaplarında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle utangaçtı ki yani en ufak bir şeyde yüzü kızarır falan böyle. Hani şimdi e, evlenecek kızlarda beklenen halde şimdi o, o hal kimsede kalmamış ama yani ki erkekte bunun olması bir hayat imsali olduğunu sergiliyor. Zalendikli hoca efendi öyleydi. Yani bir e, hürmet etsen veya ona bir onu bir met etsen işte hocam ne büyük alimsiniz veya ne güzel vaaz ettiniz falan. Ya o yüzü var ya nar taneleri gibi boncuk boncuk olur, böyle kızarır, bozarır, utanır. Senin yüzüne bakamaz, insan içine bakam çıkamaz, böyle. Önüne bakar, böyle desen ki kilitlenir yani. Böyle hoca nerede var? Nerede böyle bir hayatimseli alim? Onun için hoca efendi kolay mı yetişir? Onun vaazleri, onun hitabetleri, onun konuşma şekilleri, onun etkileyici efendim, üslubu bulunacak bir şey değil yani. Evet, Ebu Derdar aradı Allah'ın rivat ettiği bir hadis-i şerifte işte demin, taberani rivat ediyorum o Cem Kebir'de. Bu hadis-i şerif de demin ki düşen yıldıza batan yıldıza yemin ederim ad kelimesinin bir nevi tefsir olur. Mevtül alim, bir alimin ölmesi musibetün la tücber yeri doldurulamayacak bir felakettir. Bir musibet, bir felaket. Yani bir deprem oluyor, dünya yıkılıyor, 5-10 bin kişi ölüyor mesela, onun yeri doluyor. Aynı binalar yapılıyor, yollar yapılıyor, nesiller geliyor, 10.000 bin gittiyse yirmi bin, 30 bin nüfus artabiliyor. Bir yeri dolma durumu olabilir. Yani sayı bakımından tabii, kidenin yeri o ayrı bir şey. Ama alimin ölümü yeri doldurulamayacak bir musibettir. Ve sülmetün <gülüyor> la kapatılamayacak bir gediktir. Ve <gülüyor> necmun Efendim yıldızı, ışığı söndürülen bir yıldızdır. Bak düşen yıldız dedik ya demin. Ve mevtu kabiletin eyseru min mevt alimin. Bir alimin ölmesindense bir kabilenin, bir şehir halkının ölmesi daha kolay bir. Iş. Yani daha hafiftir demektir. Daha hafif gelir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala buyurur. Mevtu alimin ehvenu mevtu elfi abidin ehvenu min mevt alimin yasıru bi halal Evliya da çok olabilir. Yani sabaha kadar teheccüd kılan sofiler olabilir. Akşama kadar oruç tutan, ömrü boyu ibadet yapan mübarek zatlar olabilir. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Allah'ın helallarını ve haramlarını bilen bir alimin ölümündense sabahlara kadar namaz kılan, akşama kadar oruç tutan bin tane abid sofinin ölümü daha hafiftir. Çünkü alim yeri dolacak bir şey değildir. Evet. Çünkü ulema evliya buyuruyorlar ki Salahul alem bil alim. Alemin düzgünlüğü, nizamı, intizamı alimlere bağlıdır. Velev lel ulema lekanetin lekanen nas kelbahay. Alimler olmasa şu helaldir diyen, şu haramdır diyen efendim şunu yapma, şuna bakma, şunu tutma, şunu yeme, şunu içme. Bak her mesele ulemanın beyanıyla e, sabit. Alimler olmasa insanlar ne olurlar? Dört ayaklılar gibi, hayvanlar gibi, orman mahsulleri gibi olurlar. E çünkü insan yani efendim, teyzesiyle evlenemeyeceğini nereden bilecek mesela? Süt kardeşinin ona haram olduğunu evlenemeyeceğini nereden bilecek? İlmin olmaması demek. Cehaletin boy göstermesi demek, affedersiniz yani hınzır eti yemek, efendim en yakını ile evlenmek, efendim vesaire vesaire. Birçok haramların yaygınlaşmasına sebep olur. Şimdi ulema varken de birçok haram yaygınlaşmıştır ama yine en azından sorduğunda öğrenebileceğim bir imkan vardır. Yarın ulemanın yokluğu tamamen bütün toplumların sapıtmasına sebep olacak. Ne bu hadis-i şerifte Allah ilmi kalkıp insanların kalbinden göğsünden söküp almaz. Yani alimler yaşıyorken bir gece yatarlar, sabaha cahil kalkarlar diye bir şey olmaz. bir kabzül Allah ilmi alır ve alıyor. Şu anda da ilim eksiliyor. Tabii dünyanın da kalitesi düşüyor. Dünyanın da ucu bucağı kenarlarından eksiltiyoruz atik kelimesini anlayabiliriz. Ama neyle alıyor bunu? alimleri alarak alıyor. E bu tabii bu gidişat nereye doğru gidiyor? Hatta idâlen mübkâ alimen bu meşhur bir hadis-i şeriftir. Bir alim bırakmayacak allah Teala. Yani mahşere yakın, kıyamete yakın alim kalmayacak. Sahih-i müslüm hadisik. En sahih kaynağımız. Bukhari'den sonra müslüm-i şerif. İttegâden nâsûrûûûsen cüh halen İnsanlar cahil liderler edinecekler. Biz de zannettik ki alim kalmayınca cahil liderler edinecekler. Halbuki şimdi baktık ki alimler var iken yine insanlar cahillerin peşine gidiyor. Cahillerin peşine gidince de memleketin halini görüyorsunuz. Battık çıkamıyoruz. Cahil efendim e, liderler demek Kur'an bilmez, din bilmez, amentü bilmez, ehli sünnet ve cemaat nedir bilmez. Böyle dolu cahil adam var. E bunlar efendim muhtar oluyor. Kaymakam oluyor, vali oluyor, belediye resulü oluyor, milletvekili oluyor, mecliste de çok bulunur. E şimdi bunların peşine gittiği zaman adamlar فَسُوِلُوا bunlara adam diye muhatap alınıp sualler soruluyor. bir بِغَيْرَلِمْ Onlar da din adına, diyanet adına artık diyanet reisi de zaten ne kadar biliyor o daire dava da bunlara fetvalar soruluyor. فَبَلُوا bunlarda o caiz, bu helal, o normal, bunda ne var falan falan. Sapıtıyorlar ve saptırıyorlar. Böylece ilim bitiyor. Neyle? Ulemanın bitmesiyle. Tabii ki ulemanın eksilmesi buna çok büyük bir sebeptir. Yani bir Osmanlı dönemindeki kadar ulemamız, ehl-i sünnet alimlerimiz olsa şu anda tabii bir de kalite miyim? Şimdi belki e, çok talebe yetişiyor, medreselerden bayağı hoca yetişiyor gibi görünüyor ama kalite seviye düşük. Sen şimdi Zahendikli Mustafa Efendi seviyesinde bir tane aradığın zaman e, diyelim ki bir senede 5 bin 10 bin mezun vermiş Türkiye genelindeki bütün e, Arapça eğitim veren medreselerimiz. Buna doğuyu da katıyorum her yeri. Bütün Ehli Sünnet medreselerini genel konuşuyorum. Belli bir cemaattan bahsetmiyorum. Bunların hepsi 5 bin 10 bin mezun verdiğini düşün. Yani bir Zahendikli Hoca Efendi gibi acaba bir sene iki sene mezun verenlerin tümünde baksan bu kaliteyi yakalayabilir misin? Dolayısıyla mahrumiyet başlamış durumdadır. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sağlıklarında bu büyüklerin kıymetlerini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Bundan dolayı üzülmek lazım. Hoca Efendinin e, seneyi devriyesindeyiz. E, vefatı efendim itibarıyla üzgün vaziyetteyiz. Her geçen sene onu daha çok arıyoruz. Keşke sohbetlerinden birkaç tane işte elimizde var onları Lale Gül Efendi'de falan yayınlamaya çalıştık. 8-10 tane kadardır. Keşke bütün sohbetleri kayda alınmış olsaydı. Keşke görüntülü sohbetleri mevcut olsaydı. Keşke Hoca Efendi ilimlerinden şu andaki nesiller müstefid olsaydı falan. E bunlar bizi çok üzüyor, çok mazun ediyor ama artık onu şu anda geri getirip de vaaz ettirecek halimiz yok. Ama hiç olmasa onu anarak faziletlerinden, güzelliklerinden bahsederek efendim ve onun acısını içimizde hissederek mesela nasıl hissedebilir nasıl hissedebiliriz şöyle hissedebiliriz. Eyüp Sahtiyani Hazretleri büyük tabiin'in ulularından yani ulemanın büyüklerinden çok büyük geç yani ilk tabaka. Ne buyuruyor? İnni ize tu bi mevti alim min ehli sünne. Ben diyor sünnet ehli yani ehli sünnet alimlerinden. Bu mühim değil. Ama ehli sünnet bir alim, Zavandekli Mustafa Efendi mesela. Ve ehli sünnetin kalesi Marka bir isim yani. Şimdi böyle bir alimin yani o da kendi zamanı için diyor. Ben diyor, eli sünnet bir alimin vefatına dair bir haber aldığım zaman fakir neva efkidi bazı azai sanki bir uzvumu kaybetmiş gibi oluyorum. Sen şimdi zavendi ki hocanın vefatından ne, ne duydun? Ben ne duydum sen ne duydun? İşte. Fazilet sahiplerini ancak kendileri gibi fazilet sahipleri tanır. Ehli olan ne hissediyor? Bak ne diyor? Bir uzvumu kaybetmiş gibi hissediyorum. Yani gözünü kaybetti. Bu gece gözün gitti. Yarına körsün. Bu ne kadar büyük bir noksanlıktır ve yitiktir? E sen artık gözün gibi, kulağın gibi yani elin ayağın gibi bir uzvunu kaybetmen seni nasıl efendim faaliyetsiz hareketsiz hale getirir? seni nasıl perişan eder seni nasıl kitler diyeyim işte ehli sünnet bir alimin vefatını duyduğum zaman diyor sanki bir uzvumu kaybetmiş gibi oluyorum biz bu şuurda değiliz maalesef olamadık olmalıyız Hücumuza bundan sonra olmalıyız olmalıyız ve hoca efendileri unutmamalıyız unutturmamalıyız yollarını yaşatmalıyız medreselerini yaşatmalıyız vakıflarını yaşatmalıyız hizmetlerini yaşatmalıyız Onların anısına ismiyle yaşayan müesseselerde birçok alim, hafız, talebe, hoca yetiştirmeliyiz ki onlar da bizden memnun olsunlar, razı olsunlar, bize himmet etsinler, bize şefaat etsinler. Ya onlar hayattadır. Tabii ki onlar Allah yolunda ölmüşlerdir, yaşamışlardır, şehitlere ilhak edilmişlerdir. Çünkü hayatları tamamen Allah yolunda geçtiği için çocukluklarından vefatlarına kadar yani hoca efendi gibi 70 seneli gün, yani 80 küsur Yaşında vefat ettiğini düşündü. Onlar 7-6-7 yaşlarından Kur'an hizmetine girmişler. Kur'an eğitimine başlamışlar. Yani 70-75 senelik bir ömürün tümünü tamamını Allah'ın yoluna feda etmişler, vakfetmişler. Onlar şehit olmayacak da, onlar hayatta olmayacak da, onlar diri kalmayacak da, efendim şarkıcılar, türkücüler, zurnacılar mı yaşayacaklar. Ama maalesef bugün toplumumuz ne haldedir? Bir tiyatrocunun Efendim bir şarkıcının, bir bağlamacının, bir kemençecinin anısını saydığı kadar, yaşattığı kadar böyle büyük alimlerin hatırasını yaşatmamaktadır. Yaşatamamaktadır. Kendi cehalet seviyelerinden dolayı. Ama tebrikler olsun Rize'ye, selam olsun Rize'ye, bereketler yağsın Rize'ye, o mübarek beldeye ki böyle alime sahiptiler ve böyle bir alime hala sahip çıkmakta ve bundan sonra da ilerki nesillere, ...onun hatırasını aktarmaktadırlar. Evet, Hoca Efendi'nin faziletleri sayısız. Hangi vasfını anlatayım? Onun cömertliği. Onun sofrasında kimsenin hiçbir lokantada... ...cumadan sonra Rize'ye her gittiğimizde e, alır bizi yemeğe götürürdü. Yemeğe götürüldüğünde 5 işte kişi, 10 kişi, kaç kişi olursa olsun... ...acaba Hoca Efendi'nin bulunduğu sofrada... ...zenginmiş, ağaymış, paşaymış fark etmez. Bir kişi elini cebine atıp para verebilir miydi acaba? Böyle cömert hoca nerede var? Hani ölü gözünden yaş hoca evinden aç demişler. Biraz hocaları cimrileyen nispet etmişler. Aslında öyle değil Benim Resul hocam da öyle mubar yedirdi içirdi hepimizi. Ee, ayrı dava ama böyle bir laf var. Genel manada yerler yedirmezler hesabı. Ama Zavendikli hoca efendimiz rahmetullahi aleyhi rahmetten vasıya. Kabri nur olsun. Gargay garik rahmetler kabrine nazil olsun. Evet o mübarek zatın cömertliği örnekti yani. ...onun haramlardan sakınması... ...aman ya Rabbelak... ...yani... ...kendi lidemine iniyoruz... ...arkadaşlardan biri... ...o da rahmetli oldu... ...çay bahçesindeki kadınlar çay toplarken... ...ya bu kadınlar da... ...niye böyle açık giyiniyorlar... ...gibi bir laf edince... ...hemen onlara dönerek... ...adı da İsmail idi o kardeşimiz... ...İsmail der... ...sen niye baktın da böyle konuşuyorsun... ...sen niye görüyorsun... Sen niye düşünüyorsun? Efendim, işte çorapları çorabı mı yok ayağında? Sana ne ayağından? Sana ne çorabından? Veyahut belki de, e, e, de ayağının renginde bir çorap giymiştir. Niye hüstü zanetmiyorsun? Falan falan falan. Yani Rize'ye inene kadar ona nasihat, nasihat, nasihat. nasihat. Sana ne millet açıkmış da Sen niye baktın da gördün de konuşuyorsun? Bu kim yapıyor yani? Hangi takva sahibi Sofi'de bu şuur var? İşleri güçleri, o açık, o saçık. Ona sakal, yahu kardeşim sakal bırakmak sünnettir ve hatta haramdan kurtar e, sakalını uzak. Bu denebilir. Ama adam yanında değil yani. Arabadan konuşuyorsun yani. Gıybete giriyorsun. Ne gereği var? Nasihat değil, emri bil maruf değil. Uzaktan konuşmak. Bu fuzulidir, nedir yani. Böyle ikaz ederdi. Gıybet üzerindeki hassasiyetini hiçbir alimde, hoca da görmedim. Bu kadar yani benim de 40 40 yaş senedir 40 senedir bu işleri güzel de dikkatli bir takipçisiyim yani. Hacı hoca ulema evliya ile beraberim. 40. Senedir. Ben gıybet üzerinde bu kadar hassas olan bir hoca efendi görmedim. Gıybet ki zinadan beter sayılıyor. Çok büyük bir kul hakkıdır. Hoca beni böyle yanında gıybet edemezsin. Bir kimsenin aleyhine laf edemezsin. Hüsruzan müessesesi Onda sembolleşmişti ve onda açığa çıkmıştı. Hatta yine bir gün Zavendik'te evinde, hanesindeyiz mübarek. O oturuluyor. İşte orada misafirler de var, o cevenler falan. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç hemen kapatın bu konuyu. Estağfurullah. Allah'ın bir dağfı eyle, bizi dağfı eyle, onları dağfı falan filan. Yine bir oda içeri geçti işte ikram aldı getirdi. Bir daha baktı yine bizim meclis ben o zaman 13-14 yaşındayım. Gerçi şimdi de düzelmiş değilim 52 yaşındayım ama aynı tasa aynı amam duruyorum. Yani böyle şu ne yapmış bu ne yapmış muhabbeti çok severiz biz. Hemen yine baktı başkalarının ismi geçiyor ortamda olmayan. Çabuk çabuk çabuk dedi. Madem dedi başkalarının hakkında adını geçiriyorsunuz konuşuyorsunuz yani herhalde onlar duysa üzülecek şekilde oluyor ki. Hemen dışarı dışarı evindeyiz evinde. Çabuk dedi. Yaşlı yaşlı adamlar var. Hepiniz dışarı dedi. Konuşmalarınızı kapının önünde yapın. Ben sizin bu günahlarınıza ortak olamam. Madem size nasihat ettim durduramıyorum. Kapıya dedi. Buyurun dedi. Dışarı dedi. Konuşun konuşun ne yapıyorsanız yapın. Çay içecekseniz gelin buyurun dedi. Ben böyle bir hoca ne gördüm, ne duydum, ne işittim. Onun için Zahandekli Mustafa Efendi deyince herkes hemşerisini anar. Rize'nin hemşerisidir. Rize'nin merkez vaziydi falan diye anmıyorsunuz. Eşi emsali bulunmayan, belki de bir daha gelmeyecek olan salih, alim, zahit veli, müttekî, tasavvuf ehli, Mahmud Efendi Hazretlerimizin seçtiği en büyük hulefasından, halifelerinden çok büyük bir zatı anıyorsunuz. Allah Teala ve Tekirdes Hazretleri büyük üstadımızı rahmetiyle yâd eylesin, ruhunu şâd eylesin, kabrini nur eylesin, derecatını âli eylesin, cümlemizi şefaatlerine nail eylesin, haklarını bize helal etmesini nasip eylesin ve bereketlerini Rize'nin üzerinde Türkiye'mizin ve bu alemin üzerinde bereketlerini yetiştirdiği talebelerin, talebelerinin talebelerinin, talebelerin, talebelerinin talebeleri, şu anda 6-7 nesil gitmiştir Hoca Efendi Ricazetinden. Hepsinin bereketlerini bütün dünyanın üzerinde Allah'ım neşre eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cihiminden azad eylesin. Esselamu aleyküm ve wa rahmetullahi ve barakatuhu.